Ben derdimle ah çekerdim derdim bana derman imiş hasret ile arar edim dost yanımda pinhan imiş ben derdimle ah çekerdim derdim bana derman imiş hasret ile arar edim dost yanımda pinhan imiş Nerede diye fikrederdim Allah'ıma şükrederdim Değilmiş dost uzakta tenim içinde canimiş. Nerede diye fikrederdim Allah'ıma şükrederdim Değilmiş dost uzakta tenim içinde canimiş. Sanır idim ben ayrıyım Dost ayrıdır ben gayrıyım bu hayale beni salan, bu sıfatı hayvan imiş Sanır idim ben ayrıyım, dost ayrıdır ben gayrıyım Bu hayale beni salan, bu sıfatı hayvan imiş Yaratıyor Cenab-ı Hak varlıklara ibretle bak Bu insanın suretine cümle alem hayran imiş Yaratıyor Cenab-ı Hak, Varlıklara ibretle bak, Bu insanın suretine, Cümle âlem hayran imiş. Her kim o insanı bile, Hayvan ise insan ola, Cümle yaratılmış kula, İnsan dahi sultan imiş. Her kim o insanı bile, Hayvan ise insan ola, Cümle yaratılmış kula, insan dahi sultan imiş. Tevhid imiş cümle alem, tevhidi bilendir Adem. Bu tevhidi inkar eden öz canına düşman imiş. Tevhid imiş cümle alem, tevhidi bilendir Adem. Bu tevhidi inkar eden öz canına düşman imiş. İnsan olan hakkı buldu, meclisinde saki oldu. Miskin Yunus gözün doldu, aşkın meşkin ayağın imiş. İnsan olan hakkı buldu, meclisinde sakin oldu. Miskin Yunus gözün doldu. Aşkın meşkin imiş. nerede diye fikre derdim Allah'ıma şükre derdim değilimiş dost uzakta tenim içinde canimiş. nerede diye fikre derdim Allah'ıma şükre derdim değilimiş dost uzakta tenim içinde canimiş.